Bizleri tariki müstakimde kaim ve daim eyle, nefsin ve şeytanın şerinden bizleri masum ve mahfuz eyle, bizleri istimai salaha eyle, ferdi ailevi istimai salaha eyle, tevfikatü sübhaniyeni bizlere yar eyle, cümlemizi cennet ve Cemalullah şerefiyle ile şeref ya Cennetin yolunda amil, kaim ve daim eyle. Amin bu hürmeti Seyyidil Mürselîn. Rabbi rabbil âlemîn. Terim Müslümanlar! Cenab-ı Hak inayetini bizimle beraber etsin. Bu gece yapacağımız bu kısa müsahabede sadece ve sadece rızasını düşünmeye muvaffak kılsın saatlerinden, dakikalarından, saniye ve aşirelerinden istifade edip onları nurlandırmaya da muvaffak kılsın inşaAllah Ta'ala. Mübarek aylar, mübarek haftalar, mübarek günler ve mübarek saatler bunlar Cenab-ı Hakk'ın insanlara azametine uygun, rahmetine muvafık iltifat ettiği zamanlar. Müminlerin değerlendirmeye teşvik edildikleri nurlu anlardır. Cenab-ı Hak değerlendirip yaşadığımız zamanı nurlandırmaya muvaffak kılsın. Bir Ramazan-ı Şerif müminin senelik hayatında on bir ayına nur püskürtecek, nur sıkacak nurlu bir aydır. Mümin Ramazan-ı Şerif'i nurlandırırsa bir senesini nurlandırmış olacaktır. Ramazanı Şerif'te gönlüyle Allah'a teveccüh eden bir insan on ay, Ramazan'ın dışındaki on ay Cenab-ı Hakk'a teveccüh etme imkanını kazanacaktır. Yani üzerindeki günahları atacak şer hesabına çalışan mekanizma benliği içindeki mekanizma hayır hesabına çalışır hale gelecektir. Masiyete karşı ötesinde tiksinti duymaya başlayacaktır. Günahlardan ürkecektir, kalbi hayatına biraz daha ilme imkanı hasıl olacaktır, kendi ruhunu ve nefsini dinleyecektir. Bir ay insanın 11 ayını böyle nurlandırırsa, 11 ay nurlanmış demektir. Yok Ramazan-ı Şerifli insan benliği içindeki mekanizmayı hayır hesabına çalışır hale getiremezse, Ramazan girdiği anda onu bulduğu gibi çıkarken öyle bırakırsa, o bir ayı, on bir ayını nurlandırır hale getirememiş demektir. Ramazan müminin nasıl on iki ayını nurlandırır? Bazı günler vardır ki hafta içinde o da haftayı nurlandırır. Cuma içinde bulunan mukaddes anla insanın bütün haftasını nurlandıran bir gündür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden evvelkilere cumartesi ve pazar verildi. ''Biz ümmetlerin en arkadan geleni, fakat şeref ve kıymet bakımından en ileride olanlarıyız.'' Buhari'deki hadis-i şerifi ile bu hakikati anlatır ve bu ümmete verilenin cuma olduğunu ifade buyurur. Cuma günü insan Allah'a teveccüh edebilirse, şöyle bir soluğunu toplamış, güzel bir nefes almış, iyi dinlenmiş, ondan sonra bir hafta, altı gün rahat hareket edebilecek, Allah hesabına rahat hareket edebilecek kutsi bir hal kazanmış demektir. Cumaya gelip, cumayı eda eden, cuma gününü ihya eden ve sonra haftanın diğer günlerini yaşamak üzere tekrar kendi hayatına dönen bir insan, o hayatta bir bakıma biraz değişiklik müşahede ediyorsa, bir şeyler görüyorsa, cuma değerlendirilmiş demektir. Onda kurbiyet kazanılmış demektir. Onda Allah'a teveccüh olmuş ve Allah'tan teveccüh olmuş demektir. Bunun gibi haftanın değil, senenin de değil, on iki ayın bir günü içinde bir iki saat hususi ilahi saltanatın bir atayay-ı Vardır ki onu Cenab-ı Hak mübarek bir gecede, Kadir gecesinde ümmeti Muhammed'i ihsan eder. Ben bugün Kadir gecesidir diyemem, kat'i bilemediğim için diyemem. Ama siz o niyetle Allah'a teveccüh ederseniz rahmetinden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bakiyeyi hayatımıza bizim nur ve filiz ihsan etsin inşallah. Kadir gecesinin münakaşasını yapacak halde de değilim. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem onun Ramazani ı Şerif'in son 10 gecesinde aranmasını tavsiye buyurur. Çok zayıf bir kısım rivayetler de ilk on gecesinde olduğunu söylerler. Bu on gecede kalbi olan müminler güneşin batmasını intizar ederler. Devri esnafı bize anlatanlar derler ki Selefi Salihîn cenab-ı Hakk'ın kendilerine ataya Yusuf bulunacağı geceleri araştırırlardı. Güneşin batmasını derin bir ihtiyakla beklerlerdi. Batsın, ortalık karanlık olsun da alemin görmedi yerde Allah'a teveccüh edip sabaha kadar yalvaralım derlerdi. Dudaklar ağlayacağı anı intizar ederdi. Bükülmüş beklerdi. Güneş batsın, yıldızlar dolsun, olsun biz Allah'a teveccüh ederiz. Ve İslam'da zuhur eden bid'atları sayarken ilk bid'at şafakta Cuma'ya gitmemeyi terk etme olmuştur derler. Ve sonra da Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın 27. gecesine hasretmek olmuştur. İslam'da bid'at. Sahabi devrinde, tabi'in devrinde müminler öyle değildiler. Cuma günü şafakta abdest alır, o abdeste herkes camiye giderdi. İslam'da tahaddüs eden ilk bid'at, Mü'min, bir haftalık hayatına nur kazandıracak, muhasebesini yapacak, seccadesine gözyaşı dökecek, bir hafta neler yaptı Mevlasıyla hesaplaşacak, işte o günü ihyayı terk etmesi olmuştur. Ve yine mü'minlerin hayatında bit'at olarak, bir sahabe sünnetinin yerini alan hususta, Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesine hasretmek olmuştur. Rahatlığa alışmış, tenperverliği şiar edilmiş, Mevla'nın rızasını, Hakk'ın teveccüh ve tecellisini midesine tercih edemeyen gafil insanlar, bu gece her şeyi bitirelim demiş, onun bir iki saatinde her şeyin altından kalkacaklarını, Mevla'larını hoşnut edeceklerini zanna kapılmışlardır. Zannın bazısı insanlar için ne büyük vebaldir, bu ve vebal olan zanlardan sayabiliriz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetle tecelli ettiği bir gecede, saatlerde, umarız ki o gece olsun gül tarlalarında dikene benzer şeylerden bahsetmenin manası yoktur. Ama başka bir yerde de tahta mahiyetinde cemaata bir soru tevcih etmiştim. Efendimiz'in son on gecesinde göz kırptığına dair hiçbir rivayet bilmiyoruz. Ramazan yirmi oldu mu, Ramazan'ın sonuna kadar hiç göz kırptığına dair bir rivayet bilmiyoruz. En zayıf hadis kitaplarında dahi bir rivayetle benim yanıma geleceğin, ayağını öpmeye hazırım ben. Ve şu asırda asın dalalette boğulmuşlarının imdadına nur ile koşanın dahi bir tek saat uyuduğuna dair bir tek rivayet getiren varsa onun da ayağını öpmeye hazırım. Teaddamı size de tevcih edeyim. Bunu size bir saldırı saymazsanız söyleyeyim. Şu on gecesinde Ramazan-ı Şerif'in gözünü kırpmamış, rahmet hangi dakika gelip kendisini kuşatacağını intizar etmiş on tane adam var mıdır? Bunu demeyeyim çünkü çok kimseler mahcup olur nefsimle beraber. Cenab-ı Hak bütün gecelerde der ya, Gecenin üçte biri geçtikten sonra, yok mu bana teveccüh eden teveccüh edeyim? Yok mu bana el açıp yalvaran, imdat resan olayım? Yok mu istiğfar eden günahlarını yerli bir yayım. Bütün senenin her gecesinde, gecenin üçte biri geçtikten sonra Allah böyledir. Allah'ın böyle demesine karşılık sen ne diyorsun? Bunu hiç düşündün mü? Uyumayan Allah! لَا تَأْخُذُهُ ve وَلَا نَوْمٌ Ferman-ı ile kendisini size anlatan Allah. Ne uyku, ne de uyuklama, esneme, semt-i üluhiyetine sokulamaz O'nun. Bir an uyusa O, her şey uyur, her şey söner. Her an kalbinize, kalbiniz kadar kafanıza, kafanız kadar hissiyatınıza müteveccid. Yok mu diyor bir er, ubudiyet meydanında sahaya çıksın. Günahlarla savaşacak, ettiği şeylerle buluşacak, diliyle cihat ilan edecek ve diline karşı cihat ilan edecek, yok mu? Eski ettiklerine, diliyle yıktıklarına yeniden tamir etmek maksadıyla, diliyle cihada çıkan, kulağıyla ettiklerine, kulağıyla cihada çıkan, gülmelerine karşılık en az güldükleri kadar ağlayan, yok mu? Bir er istiyor Allah Celle Celaluhu. Rahmetle güreşecek, onu yenecek, basacak. Günahlarının üstüne çıkacak ve yine rahmet tarafından çepeçevre kuşatılacak bir er istiyor, mukaddes geceler. Bu gecelerde gafletle geceyi geçirenler, gündüz halkla meşgul ve meşbu bulunanlar, gündüz dejenere olmuş, bozulmuş duygularıyla gecesini ihya edemeyenler işte bu gafillere bir lütuf olsun diye Allah cumaları ihsan ediyor. ''Bari Cuma'yı ihya edin, bu ihsanımdan istifade edin.'' diyor. Cuma'yı ihya edemeyen gafiller de var ki, semt-i bunları nasıl derecelendirmek icap eder? Kendi açımızdan olsa belki bir şey söyleriz ama, la ''lâ te'ekhuduhu ve la nevn'' ''ufkuyla meseleyi ele alacak olursak, tabir etmeye, ifade etmeye imkan yoktur.'' Cuma'yı dahi ihya etmeyen gafilin halini ifade etmek için yukarıdan aşağıya gelirken kelime bulamıyoruz. 52 tane Cuma'yı ihya edememişlere rahmet Ramazan-ı Şerif ile imdada koşuyor. Bunu şakadan olarak ve benim tefsirim olarak hele almayın. Niye Cenab-ı Hak atayayı sübhâniyesiyle günleri, ayları, çeşitli bölümlere ayırır ve bana teveccüh edendir. Bunların herhalde bir manası vardır. Niçindir bir Miraç gecesi? Niye bir Regaib gecesi vardır? Neden bir Berat gecesini Allah lütfetmiştir? Ve niye? Üluhiyet dairesi içinde dikkatinizi istirham ederek söylüyorum. Üluhiyete ait bir Kadir olarak, ifade edilen Kadir Gecesi Kur'an'da birkaç surede bize anlatılmaktadır. Dikkat edin. Kendi kadri içinde kadrini bilemeyen, kendi kadri içinde astronomi de kadırlar vardır. Buralarda taksimler yapılır. Kendi kadri içinde kadrini bilmeyen insan, ulûhiyet kadri içinde kadrini bilsin diye bir Kadir Gecesi ihsan edilir. Sen seni bilememiş sen kendi hesabını yapamamış, hakka teveccüh edememişsin. Sana üluhiyetten doğrudan doğruya senin kadrının dışında bir kadır açılıyor. Sen ne o sahaya yanaşabilir ne de o sahada bir yörünge çizebilirsin. Orası tamamen üluhiyet dairesi ve vücub alemidir. Vücub alemiyle sana teveccüh ediyor Allah Celle Celaluhu. İmkan aleminde işini başaramayan miskine vücub alemiyle teveccüh ediyor tasavvufî bir eda içinde, çok derin ve çoğunun ufkunun çok dışında olan, Kadrin manasına böyle bakarken, çoklarının başından da nasıl aşkın gittiğini hissediyorum. Kadir, Hak teveccüh ederken, teveccühe teveccühle mukabelenin yapıldığı bir gecedir. Allah Celle Celaluhu, rahmet mekanizmasını her an al tutsun. Semt-i Üluhiyet'e ait, Mukaddes manaları bu kabil şeylerle tasvir ederken, kalbimin sıkıldığını ve yıkıldığını çok iyi biliyorum ama, insanlar hususuyla bizim gibi avamlar, ancak temsillerden anlarlar. Rahmet gönderici bir cihaz halinde. Rahmet neşlettiğini düşünün. Göndermek, gönderici cihaz çalışıyor. Anten alabildiğine faal. Ve vücub alemine yakışır, müthiş bir göndermekle gönderme vardır. Bizim anlayabildiğimizin çok üstünde, çok müthiş bir frekans çalışmaktadır. Allah bildiğine elektromanyetik dalgalar harekete geçmektedir. Fakat bunların hepsi bizim bildiğimiz atom hareketleri veya elektrik hareketlerinin çok verasında şeylerdir. Doğrudan doğruya lahut aleminden Feizi aktes akdes halinde gelmektedir. Sa'ir zamanda feyzi mukaddes gelir. Yani insanlar ancak kalplerinin, isimlerin cilvesiyle yıkandığını görürler. Mukaddes gecelerde ve günlerde rahmete teveccüh edenler, uyanık bir kalple hakka teveccüh edenler, feyiz-i gelen sırlara muhatap olurlar. Yani doğrudan doğruya Allah'ın zatıyla yüz yüze gelirler. Kadir gecesinde Vücut aleminde insana açılan kadirde, insan o kadirde kadrini bilir, hakikaten teveccüh ederse, doğrudan doğruya zatıyla yüz yüze gelmiş olacaktır. Kadir suresi, gafiller için manası derin olmayan bir suredir. Ben 20 senedir vaaz diyorum 20 senelik vaizlik hayatımda bana en kapalı gelen sure, اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَتِ الْقَدِرِ Suresidir. Semtine yanaşıp bu gece de okumadığım, hangi manayla okumadığım, onu kalbimi bilen Allah biliyor. Bana karşı katı gibi gelen bu sure, semt-i ait büyük esrarı anlattığından, esasen semtine sokulamadığından, bana çok katı ve manası anlaşılmaz geliyor. Vallahi ile بِاللّٰهِ ile تَاللّٰهِ لَا Çok cemaatin, Kur'an'ın çok yerlerini anlamadığı gibi, Sûreyi inna anzernâhu fî leyletil kadri, 20 senedir anlatıyorum, anlamadım. Sadece anlattıkları için anladım. Anlatma lüzumunu duydum, anlattım. Sadece mukaddes kitabın Kur'an-ı Kerim'in içinde bulunduğu için anlattım. Hadisatında dalaletten kurtaramadım, kalbimle onun yanına sokulamadım. Münafıklığı atamadım, kalbimle onun yanına sokulamadım. Küfrü bir tamamı terk edemedim kalbimle yanına sokulamadım. Daima ürktüm. Üstüğüm için bu gecede ağzımı alamadım. Nerede Kadir Suresi? Nerede Allah'ın vücub alemine ait insan ufkuna açılan tebessüm eden ve fakat 20. asırda bütün kalbi hayatları sönmüş, ruhi hayatları sönmüş, maddeye müstağrek aklı gözüne inmiş, gafillere anlatılması imkansız olan bu şeyi Allah bana da anlatmıyor ki size anlatayım, bana da anlatmıyor ve bundan çok korkuyorum, diyorum acaba Cenab-ı Hak şu 20. asrın müminlerini kahretmeye murat mı etmiş ki, kalbi hayatlar alabildiğine küsuf içinde gecelerinin bir yıldızı, Cenab-ı Hakk'ın nahrut alemine müteveccüh olmadığı halde, bir uyanma, bir hüşarlık kendilerinde görülmüyor. Acaba kahretmek mi murat etmiş diye çok defa endişe de geliyor içime. Rahmetinden bunun şakasını dahi ummayalım ve düşünmeyelim, bizi Cenab-ı Hak rahmetiyle serfiraz etsin, payidar etsin, yolunda kaim ve daim eylesin. Hak bu gecede rahmetiyle teveccüh ediyor. Her gece teveccüh eden rahmet, isimleriyle sıfatlarıyla teveccüh etmesine karşılık kutsi gecelerde zatıyla teveccüh ediyor. İnsan bu gecede teveccüh ederken zatı ı kendisi teveccüh etmiş olduğunu hissederek teveccüh ederse, rahmetinden ümit edilir ki insan istifade eder. Size yine burada maddi bir temsille meseleyi anlatayım. Gönderen bir telsiz cihazıyla işe başladım. Karşı tarafta gönderen bir telsiz cihazı varsa, beri tarafta da alıcı bir cihaz olması lazım. Alıcıyı vericiyle karşı karşıya getirmek, ikisini aynı frekansa ayarlamaya bağlıdır. Bu cihazlar geniş modülasyonla çalışıyorsa ona göre ayarını yapacaksın. Krampördörler gibi. Şayet frekans modülasyonu varsa bunun ona göre ayarlayacaksın. Bu ayar eğer bir münasebet içinde, bir muadere içinde, bir muvazene içinde çalışır hale gelmezse oradan geleni alamazsın. Resmiyle alacaksan, şekliyle alacaksan, suretiyle alacaksan ekranına öyle şeyler düşmez senin. Boş gelir, boş gidersin. Sesiyle alacaksan, edasıyla alacaksan, sesindeki tonuyla alacak ve kalbinde bir şey duyacaksan eğer ona göre ayarlamamış isen, yine boş gelecek, boş gideceksin. Onun için bir endişe, çepeçevre benim içimde bana dehşet saldığı gibi size de salmalı. Camiye girdiğimiz gibi boş çıkabilme endişesi. Bu Kadir Gecesi'nde üluhiyet semasının, vücub aleminin içinde bize tanınan bir Kadir'de bir galaksiye bağlanıp dönüyorsak dolu çıkacağız bu galakside görünge çizer hale gelemedikse, vücut aleminde yerimizi alamadık ise, şayet boş girecek, boş çıkacak. Bu realitenin ifadesidir. Ben size rahmetin bize dolu dolu ve dolgun teveccühünün ifadesini de arz ederim. Cenab-ı Hak kemali keremiyle bize teveccüh etmezse, esasen bizim hiç liyakatımız yoktur. Hiç liyakatımız yoktur. Binaenaleyh biz, durumumuzu bu şekilde batmış bitmiş olarak kabul ediyor, imanımız kadar en az izhan ediyor ve diyoruz ki Allah'ım sen de görüyorsun ki bizim senin rahmetinden istifade etmeye hiç liyakatımız yoktur. Mürayilerin radyoda konuştuklarını arkaya atıyoruz. Televizyonda çıkıp halka karşı riyakarlık yaparken senin mevcudiyetini unutan Kalbine karşı yabancı ve gafillerin halka ümit verme pahasına onları bütün öldürdükleri, öldürme mevzunu da olarak söyledikleri bütün sözleri de arkaya atıyoruz. Hiçliğimizi nazarı itibara alarak kabul buyurursan nasıl en büyük insanlar sahabi kapısında köpek olmayı kabul etmişler, Herkes namına söyleyemesem, cesaret edemesem bile nefsim namına, nefsimin durumunda durumunu kabul edenler namında, lütfederlerse benim safımda yerini alanlar namına diyorum ki, kabul buyurursam ben de senin kapının köpeğinin köpeğine köpek olmak istiyorum. Ve işte sadece bununla huzuruna gelirsem, ve sen sultanlar ancak böyle köpeklerle av avlarlar dersen, ve bizi bir kısım hakaiki, üluhiyetine ait hakaiki, bizi kullanarak avlamayı lütfedersen, daire-i içinde bize büyük şeyler bahşedildiğini kabul edecek ve itminana kavuşacağız. Yanında yerini alanlar bunu söyleyecekler. Mağrurane başı bulutlar gibi yukarıda dolaşan kimseler, başı buz bağlamış dağlar gibi buz kalpleriyle geriye dönecekler. Başınızı büyün büyüklüğü karşısında, tevazu kanatlarını yerlere kadar indirerek, tozlu halılara sürerken gözyaşlarınızla başınızı koyduğunuz yeri yıkayabilirseniz, bütün hiçliğinizi, açlığınızı, fakrınızı tefekkür ve tezekkür edebilirseniz, bu şuur ve bu duyuşla camiden çıkarsanız rahmetten hissedar olmuş olarak çıkmış olacaksınız. Cenab-ı Hak rahmetinden, hissedar olanlardan eylesin bizi inşaallahu teâlâ. Rahmetin teveccühüne karşı teveccüh dedik. Sizin hikmeti vücudunuz Allah'ı bilmektir. Allah kendisini bilesiniz diye sizi yarattı. Sizin daireleriniz, sizin memuriyet masalarınız, sizin, sizin hesaplarınız, kıstaslarınız içindeki işleriniz, sizin kendi hendesenize göre uydurduğunuz vazifeleriniz, ticaretiniz, memuriyetiniz, ziraatınız, damınız, tarlanız, ambarınız, makamınız, cahınız, bütün bunlar size, sizce gaye olduğu müddetçe siz semt yanaşamazsınız. Yaratılışınızın gayesi Allah'ı bilmektir. Marifetini, sinenizi indirmektir. Marifetin hasıl edeceği muhabbetle coşup taşmanızdır. Ve bu muhabbetin kalbinize bıraktığı zevk ruhanidir. İçinizde Mevla'yı tanıma ve bilmenin hasil ettiği bir zevk duyuyorsanız, yaratılış hikmetine doğru bir adım atmış olacaksınız. İçinizde bunları duymuyorsanız, yaratılış hikmetinden kaçıyorsunuz, Mevla'ya karşı yabancı yaşıyorsunuz. Allah Celle Celaluhu kendisine teveccüh edesiniz diye sizi yaratır. Bunun için vesileler yarat, cumayı bunun için, ramazanı bunun için, kadir gecesini bunun için yarat. Cihazınızı alasınız, o paslanmış anteniyle almaz durumuyla ve keyfiyetiyle onun rahmet gönderen cihazına tevcih edesiniz. Benimki almıyor ama Allah'ım senin gönderenin lütfuna benim cihazıma bir şeyler intikal ettir diyesiniz. Ve o gecede, bu gecede, daha başka gecelerde el açığa, Rahim olan Hudaya yalvarasınız. Paslarınızı eritmesi için, dumurlanmış gözlerinizi ceyhun etmesi için, paslanmış vicdanlarınıza hayat getirip saygıl vurması için, duyup duygulanmayı kaybetmiş kalbinize hayat getirmesi için Mevla'ya teveccüh edesiniz diye bunları lütfetmiştir. Her lütuf, bir şükürle mukabele ister. Bu lütufları lütfeden latif celale karşı siz uyanık olarak teveccüh etmezseniz kulluğun manasına uygun hareket etmemiş olacaksınız. Cenab-ı Hak bize tahmil ettiği kulluk vazifesini bir hakkın ifaya bizleri muvaffak kıldı. Bir Kadir gecesi daha idrak ettik. Belki de çoktan geçirdik onu. Allah Resulü 21'inde ihya ediyordu. 23'ünde ihya ediyordu. 25'inde, 27'sinde ihya ediyordu. Geceler yanlış oldu diye 22'sinde de ihya ediyordu. 24'ünde de ihya ediyordu. 26'sında da ihya ediyordu. Son 10 günü tamamen kalbi hayatını ve ruhi hayatını yaşıyordu. Cismaniyeti tamamen bırakıyordu. Hayvaniyetten tamamen tecerrüt ediyordu. Yemeği içmeyi de terk ediyordu. Bana 24 saati veren, bana 12 ayı veren, bana 52 haftayı lütfeden, bana 12 ay içinde çok büyük lütuflarda bulunan, atayayı süphaniyesiyle serfiraz eden Allah'a 3-5 saatimi vermezsem nankör olmuş olurum. O 3-5 saat değil, bütün hayatını esas itibarıyla vermişti. Ailesinin yanında bulunduğu zaman, ailesinin yanında olacaktı bu gece. Ailesi de dokuz günü beklemiş, o gece yanına geldiğini görünce sevinmişti. Ailesinden o gece dahi müsaade alıyor, kalkıyor, Mevlasına ibadet ediyordu. ''Müsaade eder misin ya Ayşe? Rabbime ibadet edeyim'' diyordu. Ve çok gece onlar uyuduğu zaman kalkıyor, Mevla'ya ibadete alıyordu. Yine Hz. Ayşe müşahedesini yanımda göremeyince ciddi bir telaşla el yordamıyla etrafı araştırmaya başladım ve ayağım derken bir ahmesi kademe tesadüf etti. Resul Ekrem'in ayağıydı. Ayağını tuttum, dikkat kesildim. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyordu. Kahrından Allah'a sığınıyordu, lütfuna sığınıyordu. Onu azap edeceğinden rahmetine sığınıyordu. Teveccüh etmişti, başı secdedeydi ve tir, tir titriyordu. Resulullah yapıyordu bunu sallallahu aleyhi ve sellem. İşte 11 ayı gafletle geçen insanlar için, bari on gece diyor Allah Celle Celaluhu. Bu on gece de uyumuşlar. Ağlamalarından çok gülmeleri olmuş, gafillere yaraşan zaten odur. Kalbi hesaplaşmalarından, Mevla'nın huzuruna çıkıp hayatın muhasebesini yapmadan daha ziyade, gafletle geçen günleri, saatleri, dakikaları olmuş. Aşireleri, saniyeleri olmuş. Hiç olmazsa bir gece. Hak hesabına ben size söyleyeyim. Onun her gece, her saatinde dediği şeyi size söyleyeyim. Bari bir kadir gecesi. Yok mu istiğfar eden? Yok mu gözyaşlarıyla yüzünün günahlarını yıkayan? Yok mu on bir ayında gaflet içinde geçirdiği kalbinin katılığından yine kalp kalağıyla, ısrabıyla Allah'a teveccüh eden? Yok mu bana teveccüh eden, ona teveccüh edeyim diyor. Hakkın Kudsi hadisi içinde size dediğini, size tevcih ettiği şeyleri size intikal ettiriyorum. Mü'min, yaptığı şeylerin ferah vericiliği içinde değil, yaptığı ve kötü saydığı şeylerin kalpte hasıl ettiği ısraplarla Allah'a teveccüh eder. Hz. Ebu Bekir vefat ettiği zaman ciddi bir ısrab içinde ruhunu Allah'a teslim ediyordu. Allah Resulü'nün 23 senelik nübüvvet hayatında ve kendisinin iki buçuk senelik hilafet hayatında, 25 seneye yakın Müslümanlığı devresinde belki bir an gafil yaşamamıştı. Onun müşahidi, o gözyaşı dökmeden kıldığı bir namaz yoktu, der. Allah'ın huzuruna geldiği zaman, hıçkıra hıçkıra namaz kılardı. Allah Resulü, مروا أبا بكر فليصلي nas. Çeşitli yerlerde ile belki elli bu Buhari'de söylediği bu sözüyle Hz. Ebu Bekir'e söyleyin benim yerime namaz kıldırsın. Hz. Ayşe mukabele ediyor Ya Resulallah, inne ebu Bekrin reculun bekkâ'un Ebu Bekir çok ağlayan bir insandır. Senin yerinde namaz kılmaya muktedir olamaz. Ağlar ve halkın namazı bozulur diyordu. Ama vefat ederken ne düşünüyordu can buraya geldiği an? Resulullah medet resan olmazsa ile Ebu Kuhafe'nin oğlunun imdadına koşmazsa, Ebu Kuhafe'nin oğlu gideceğin yer senin cehennemdir diyordu. Mümin öyle düşünecek. Çünkü Mevla hüşşar bir kalp olarak, daima kendisi için çarpan bir kalp olarak kendisine teveccüh edilsin diye insanları yarattı. Onun yer içen ve midesine hizmet eden varlıklara ihtiyacı yoktu. İnsana da ihtiyacı yoktur. O ayrı bir dairede ayrı şeyler görmek istiyordu yiyen içen ve sifahi içinde yaşayan, hem cinsiyle mukarenetten, münasebetten ayrılmayan, dört aya üzerinde emekleyen mahlukat pek çoktur. Hayvaniyeti içinde melek olabilecek insanları Allah yarattı. Hayvaniyeti bıraksın, şeytaniyetten çıksın, cismani bütün arzularının üstüne çıksın, lahuti bir keyfiyet kazansın, melek olsun diye yarattı. Ama kafir nefsin bunu anlamadığından, camide bile gafletini atamamaktadır. Kalbi hayatıma kâfir demiyorum, insanın kendine kâfir demesi küfrü gerektirir. Ama nefsim kâfirdir, bana benziyorsa sizin nefsiniz de kâfirdir, benim nefsime benziyorsa. Ömer son dakikalarını yaşadığı an ciddi bir ıstırap içindeydi. O da acaba yakayı kurtarabilir miyim endişesini taşıyordu. Hakkın rahmetle tecelli ettiği yerde tekrar edeyim. Saksağın sesinden bahsetmenin manası yoktur ama biraz da nefsimin başına böyle vurmak benim hoşuma gidiyor. Beni mahveden nefsimin başına böyle vurmak hoşuma gidiyor. Bak dediği yerde baktıran, ye dediği bir yerde yediren, İstediği şeyleri abur cubur mideme indiren, sabaha kadar ancak şeytanlara yaraşır şekilde ayaklarını upuzun uzattırıp beni yatırtan, nefsimin başına böyle vurmak hoşuma gittiği için vuruyorum. Benzeyenler nefsinin başına vursunlar, benim nefsimin başına attığım şeyler. Son dakikalarını yaşıyor ciddi bir ısrab içinde. Mevla'nın huzuruna nasıl çıkacağım ısrabı içinde. Allah'a hesap vermek çok kolay şey değildir. Bir solukta hayatını iki defa bağışlıyor Allah. Terkip yaptığı senin karbondioksit, oksijen, hidrojen dediği şeyler. Teneffüs ediyor yaşıyorsun, veriyor yine yaşıyorsun. Soluğunu dışarıya çıkarırken mukaddes kelimeler dışarıya çıkıyor. Ve içeriye alırken adeta hayat yutmuş oluyorsun. Terkibi dışta ayarlayan Allah'tır. İçteki mekanizmayı ayarlayan, tanzim eden, yürüten de yine Allah'tır. Ağzını kapasa biri, nefesini kesse ve boğsa seni, ölmüş gitmiş olacaksın. Biri elinden tutsa, onu kaldırsa, hayatını sana bağışlasa, soluğunu dışarı verme mevzuunda hayatını sana bağışlamış olacaktır. Hayatının sonuna kadar ona medyuniyet ve şükran hissi içinde ezilirsin. Bir nefeste bir solukta sana hayatını iki defa bağışlıyorsun. Allah Celle Celaluhu, ayarladığı ve çalıştırdığı ayrı bir mekanizma, fezada ses titreşimi elektromanyetik dalgalar halinde, daha başka dalgalar halinde gelen bütün ihtizazatta senin kalbini okşuyor. Hissiyatını okşayacak sesler kulağının içine sokuyor ve sen çok hayata ait maslahatları duymakla yapıyorsun. Vahyi semavi de bununla duyuyorsun. Peygamberin fısıltısını, meleğin mırıltısını bununla duyuyorsun ve lahut aleminden gelen ihtizazları bununla duyuyorsun. Bu kulağı sana vermiş Allah Celle Celaluhu. Sağra sor bunu ne büyük nimet olduğunu. Eleni böyle yapıp da duymaya çalışan, az duyan insanlara sor bunun ne büyük nimet olduğunu. Her dakika gelen ihtizazlar şükür istiyor. Başını yere koyup ''Secettu bi rezi'' demeni istiyor. Başımla sana secde ettim Allah'ım. Sen büyüksün, ben de küçüğüm. Buna karşı ne yaptın? Hikmet kelimeleri döken, güher halinde kelimeler sıralayan ağzı sana ihsan ediyor, bir et parçası oynuyor. Ses telleri ses çıkarıyor. Düğüm düğüm kelimeler, hikmetler, manalar dökülüyor. Eflatun, hikmet kelimeleri döken kelimelerle hikmetlerini döktü. Sokrates bununla kendisini anlattı. İnsan içine inen, derinlemesine insanla dünyatını şerh eden Bertson buna tercüman oluyordu. Ve manastırın mazga deliğinden Allah'ın büyük icraatını fezada seyreden Paskal bununla hissiyatını dile getiriyordu. Bununla deşarj oluyordu. Dil büyük nimet karşılığında sen ne yaptın? Ve say kalbine in. Kalbinin atışlarına gir, kanının içindeki al yuvarlı ak ah yuvarlılara bin, onlarla kalbine in, sonra ciğerine çık, sonra tenefüs ol dışarıya doğru çık, sonra ot ol, ağaç ol, bit, büyü, neşvine mabul ve sonra yutul. Cismaniyetine hizmet eden Allah'ın bütün lütuflarıyla ihsanlarıyla Allah senden şükür istiyor, mukabele istiyor. Bütün bu tarakalarla da kendini sana hatırlatıyor. Kendini sana anlatıyor. Ben varım diyoruz. Alem başıboş bir şey değil. Bir nizam var. Bu nizamın bir nazımı var. Bunu kuran bir şey var. Nazarı ibretle baktan hiçbir şeyi gayesiz, nizamsız göremeyeceksin. Sen gayesiz yaşayamazsın. Nasıl gayesiz yaşıyorsun? İşte on bir ay uyumuş insana, on bir ay duymamış, duygulanmamış insana kadir gecesinde, lahut aleminde, vücub keyfiyeti içinde bir kadir açıyor. Sen, seni aşamadığın yerde Mevla rahmetini sana ulaştırıyor. Rahmet bir tepenin verasında, sense tepeyi çıkarken yorulmuşsun. Yaprakta emekleyen böcek gibi, emekli emekliye yorulmuşsun, aşamamışsın aşamamışın imdadına Kadir gecesinde rahmet geliyor, o aşıyor, geliyor. Vücub alemi, o keyfiyetteki alem imkan aleminde zuhur ediyor ve insan vücub aleminin akdes sırlarından istifade ediyor. İşte feyiz-i akdes dediğimiz, vücub aleminde insan hesabını açılan Kadir dediğimiz, astronomideki Kadir'ler gibi insan kendi Kadir'ini aşamayıp da Lahut alemine o Kadir'e yanaştığı zaman istifadesi dediğimiz Tasavvufî bir eda içinde, kalbi bir hava içinde manası budur. Cenab-ı Hak idraka muvaffak kılsın. Bizleri ıslah eylesin, beni mü'min eylesin, sizin de kalbinize salah versin. Bu Kadir Gecesi'ni hiç olmazsa, on bir aylık günahlarımızın muhasebesini yapabileceğimiz kutsi bir gece haline getirsin. Seccadeye oturmuş insanlar olarak, Mevla'ya teveccüh etmiş insanlar olarak, ''Gönder Allah'ım gönder'' diyen insanlar olarak, bizden gelecek bir şey yoktur. Gedalardan, dilencilerden sultanlara gidecek bir şey yoktur. Şahlar, şehnişahlar ancak bizim gibilerle, o alemden gelen sırları, feyizleri avlatırlar ve bizi avlama işinde avlayan mahluklar olarak kullanırlar. İşte biz öyleler olarak sana teveccüh ediyoruz kerem Lutfunla lütfunla bize medet resan ol, elimizden tut, bizi, bizce imkansız gibi görünen insanlık semasına ama sence mümkün olmayan bir şey yoktur, insanlık semasına ila ile bize insanlığımızı göster. Yerin yerin kafirin, yerin yerin ehli dalaletin kalbi hayatımızı dinamitlemesi neticesinde Meydana gelen boşluklar, meydana gelen rahneler, kalbi hayatımızın sönüşü, his alemimizdeki yıldızların tamamen küsufu uğrayışı karşısında bu hale gelişimizde çok açık kendisini göstermektedir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Boş yaveler sadedinde ve mahiyetinde, kalbim temizdir sözlerini duyarsınız. Bir geceyle her şeyini halledecek, edeceğini zanneden insanları görürsünüz küçük bir işle Allah nezdinde kıymet kazanacağını zanneden insanları görürsünüz. Ama bunlar asr saadeti süsleyen o mukaddes insanlara, mübarek insanlara bir kerecik olsun dönüp bakmaya akıl edemezler. resul Ekrem gönül feryadı sızlanışları kalakları içinde ruhunu Allah'a teslim ediyor, Ebu Bekir öyle teslim ediyor, Ömer öyle teslim ediyor, 20. asrın ümminleri alabildiğine bir rehavet içinde, derin bir ümit içinde hesaba çekilmeyecek gibi, bu hava içinde Cenab-ı Hakk'ı öyle ediyorlar, anlaşılmaz bir sırdır. Kafirler ruhi hayatlarımızı hakimiyetleri altına almışlar, kalbi hayatlarımızı hakimiyetleri altına almışlar. Mü'min Allah'tan çok korkacak, mü'min Allah'a karşı içi saygı dolu olacak, haşyetinden kalbi çatlar hale gelecek küçük bir masiyeti kendisini batıracak gibi onu ürkütecek. Mümin Ömer demiştim tablosunu arz edip bitireyim. Kadınıyla erkeğiyle herkes duysun ve dinlesin. Peygamberlerden sonra derece itibarıyla Allah nezdinde beşerin ikincisi. Benden sonra peygamber olsaydı Ömer olurdu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık bana arz olundu. Mana aleminde müşahede ettim temessülatta. Ömer de geliyordu, herkesin üzerinde gömlek vardı, göbeğinde, memesinde, daha aşağıda, daha yukarıda. Ömer'in başında bir gömlek vardı ki başından aşkın, yerden sürünüyor ve başından aşkın. Tevili nedir ya Resulallah? buyurdular, iman. Ömer o kadar imanlıydı. Hak ve adalet, halk nazarında, halkın nesinde Ömer'i sevimsiz hale getirdi buyurmuştu. O kadar hakperesti ki, Yüzlerine hak ve hakikati haykırırken, tahammülsüz, hakka karşı hürmeti olmayan kaba sapa insanlar bundan kırılıyorlardı. Hak, halkın nezdinde Ömer'i sevimsiz hale getirdi, buyuracaktı bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ama varsın yol ve bodur insanlar Ömer'i sevmesinler. Meleği i sakinleri Ömer'in hayranıdır. Bir gün Allah sevdiğine, o sevdiği insana bütün müminlerin kalplerini tevcih edecek, Müminlerin kalplerinde ona bir taht hazırlayacaktır. Sonra Ömer herkes tarafından sevilir hale gelmişti. Hayatı boyunca haktan, adaletten istikametten ayrılmamıştı. Onu herkes bilir. Komünitar sistem hayranları, Ütopya yazarları dahi Ömer ve Ebu Bekir'i hayranlıkla anarlar. Hakkında destan yazarlar. Beşer iki defa ideal bir sistem görmüştür. İnsanlığı huzura kavuşturacak sistem görmüştür Ebu Bekir ve Ömer devrinde. İsparta'daki hükümet dahi onun karşısında çok sönük ve donuk kalır. Kaldı ki içinde üluhiyet olmadığı için çok maddi ve kalbi hayatı katleden bir sistemdir. Sabahtan akşama kadar kırlarda dolaşır, hayatı ı nizamı ölçer. Nabızları yoklar, nazarlara bakar, insanların bakışlarıyla kalplerine girer. Kalpler Allah, Allah, Allah diye atıyor mu, atmıyor mu buna bakar. Cemiyetin salahı buna bağlıdır. Kalpte Allah yoksa, başta o cemiyeti teşkil edecek fertler huzurlu olmadığı için, cemiyette de huzur yoktur, itminan yoktur, kalp otraklaşması yoktur. İkincisi, Allah korkusu ve Allah'a karşı saygısı olmayan bir insan, ve bu gibi fetler ve bu fetlerin teşkil edeceği cemiyet birbirinin hukukuna da horretkar olmadıkları için o cemiyet içinde huzursuzluk olacaktır. Hırsızlıkla huzursuzluk, zina ile huzursuzluk, ihtikarla huzursuzluk, faizle huzursuzluk, faize karşı çıkarken ifrata karşı tefrit ifadesi huzursuzluk, anarşi ile huzursuzluk. Onun için o nabızları yokluyor, katlerde Allah var mı buna bakıyordu. Gecesi de buna benzer geçiyordu. Onun müşahidi ve muakkipleri sadece bir iki saat uyuması olursa mezarda uyurdu. Gaflet etmeyeyim diye gider mezarda yatardı. Bir mezar taşının dibine başını kor uyurdu orada. Gaflet ederim. Ömer sen gaflet edersen cihanı elinde tutuyorsun. Elindeki bardakları düşürü verirsin. Çay götüren kahveci karson gibi. Uyursan bardakları dökü verirsin. Mezarın mezar taşlarına başını kor öyle yatardı. Mevzuk olmayan bir vakada, Suriye dolaylarındaki eyalet varisinden kendisine gelen bir kısım hediyeler vardı, bunlardan bir tanesi de zehirdi. Bir düşmanla verirsin, öldürür onu. Hemen zehir aldığı gibi içmişti, çok mevzuk değildir. Nefsimden daha büyük benim için düşman yoktur demişti. Ama Allah o zehiret tesir yaratmamış, vermemişti ve ona bir şey olmamıştı. Sinesinden hançeri yediği anda, Böylesine tertemiz alabildiğine nurani geçirdiği bir hayat, onun hesabını veriyor Allah'a. Derin bir ısrab içinde. aşağılık hissi değildir bu, Mevla'ya karşı insanda aşağılık hissi olmaz. İnsan zaten Mevla'ya karşı yüksek değildir ki aşağılık hissi olsun. İnsanlar aşağılık hissi, yükseklik duygusu onu kullara karşı yapacaklar. Metsen, Merdoğlu Metsen karşında fazlusu kuvvetliye karşı dişini göster. Eğer yumruk kuracaksan ona karşı vur. Aziz olacaksan ona karşı ol. Müminsin, Allah sana aziz diyor. Kafirden korkma. Cihan kafir olsa pervasız ol. İzzet o zaman olur. Onur o zaman olur. Şahsiyet teşekkülü dediğimiz şey işte o zaman teşekkül etmiş olur. Ama Allah'a karşı insan ezik ve ezik, kırık mı kırık, yıkık mı yıkık. Ana indel munkasiratil <gülüyor> kulub ve ya ana indel munkasiratil kulubuhum o كما قال kutsadisinde. Ben yıkıklarla, döküklerle, kalbi perişan, dağidar, mukassi olanlarla beraberim. Nice kalbi mukassi olanlar vardır ki onlar cennet gibi yapılı. Kalpleri cennet binaları, bünyatları gibi mamurdur. Allah dış görünüşümüzü öyle yıkık etsin kalbi hayatımızı mamur buyurur. İşte Ömer öyle mukassi, öyle yıkık, öyle döküktü. Fakat Allah nezdinde büyük kıymeti vardır. İlk defa kendisine düşen şey şuydu, kendisini kim öldürdü bunu tahkik etme meselesiydi. Bana bu hançeri kim sapladı? Onlar elçi diyorlardı. Biz dinsiz sapık deriz. Dediler ki İranlı bir ilç öldürdü seni. Secdeye kapandı, yaralı, mecruh. Bağırsakları karnından dışarıya çıkıyordu. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi, niye secde ettiniz? Allah'a hamd ediyorum, bir müminin elini beni öldürmekle kana boyamadı Allah. Halifeyi Rui zeminin kanına girecek kimse ebedi hayatını kaybedecekti. Ebedi saadetini kaybedecekti ve bir de bunun altında şumanı da vardı. Ben demek ki müminleri hoşnu dedememişim. O kadar hoşnu dedememişim ki bir mümin eli bıçaklı ve kandı müminlerin emirini katletmeye yelteniyor. Demek ki bu kadar hoşnüde dememişim. İşte bundan korkuyordum. Allah'a hamdettim ki benim kanıma giren bir mümin değil, bir kafirdir. Hamdettim ki bir mümini kırmamışım. Ve ilk kişi Abdullah İbn Abbas'ı Medine'nin sokaklarında dolaştırma oldu. Git dolaş bak halk ne diyor dedi. Korkuyordu, şikayet var mı? Allah Ömer'in cezasını versin. Yıkıldı, gitti, kurtulduk diyen var mı? Gezip dolaştıktan sonra müşahedesini anlatırken, Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Hangi vadiye vardımsa herkes çoluğuyla, çocuğuyla, kadınıyla, erkeğiyle ağlıyorlardı. Kuş ağlıyordu, kurda ağlıyordu, dağ ağlıyordu, taş ağlıyordu. Adeta herkesin bütün yıldızları küsüfu uğramış, ayı dökülmüş, güneşi batmış gibi ağlıyorlardı. Ama buna rağmen derin bir ıstırap içinde, i̇bn Abbas'ın yüzüne bakıyordu. Son dakikaları başı i̇bn Abbas'ın dizinde radiyallahu anh'a çok sevdiği kardeşim dediği Hazreti Abbas'ın bu oğlunu hiç yanından ayırmıyordu. Bu delikanlı adeta bir ilim abidesiydi. O da ona çok saygı duyuyordu. Ona teselli vermek istedi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi Resul-i Ekrem'i idrak ettin. Vefat ederken senden hoşnuttu. Yani Resûl-ü Ekrem'in kalbi şöyle diyordu. Gidiyorum ama gözüm açık gitmiyorum. Arkada bir Ebu Bekir'im, bir de Ömer'im var diyordu. İşte sen onlardan birisin. Ondan sonra bütün müminlerin memnun olduğu Ebu Bekir, halife oldu yine senden memnundu. Vefat etti senden memnundu. On seneye yakın hilafet sürence bütün halk senden memnundu. Rahmeti ilahiden öyle ümit ederiz ki Allah da senden memnundur. Mahkemeyi i Kübra'da buna şehadet eder misin?'' diyordu. Bu söylediklerini Allah'ın huzurunda, Allah beni hesaba çekerken söyleyebilir misin? Söylerim diyordu, Allah şahit olsun. O zaman başımı yere koy rahatlıkla ölebilirim diyordu. Bu mümin kalbi, bu hesaba aşina olan insan kalbi, yaşadığı hayatı boş yaşamayan insanın kalbi, insanı niçin yarattı Mevla bunu bilen insanın kalbi? Binlerce ısrabın birbirini kovalayan bir kalp. Ahiret hayatını burada mağmur eden insanın kalbi. Kusurlardan, şeytandan kaçar gibi insanın kalbi. Cehenneme girecek gibi küfürden, dalaletten ürken insanın kalbi. Gaflet içinde olan kalplerimizi Allah müşşarlık ihsan eylesin. Bunları sadece şunun için söyledim. Batmış bir cemaatiz. Battık da boğulup gidecek değiliz. Rahmetine karşı o kadar ümidimiz var ki can buraya geldiği an yeniden iade edeceğine, yeniden harabemizi mamur kılacağına inanıyoruz. Şafii Gazza'da vefat ederken "Felemma qasa kalbi wa taqat mazahibi, ja'altu er-raja minni li'afika sullama, ta'azmani zenbi felamma qarrantu ve ya qarrantu bi'afika rabbi kana فَلَمَّا kalbi قَلْبِي وَطَاقَتْ مَذَاهِب۪ي Vaktaki kalbim kas katı oldu, yollar daraldı, beni sıkmaya başladı. Bir tek yol görünüyor önümde, oradan da beni sana doğru çekiyorlar, başka tarafa gidecek halim yoktur. İşte bu sıkıntı halinde, ben ümidimi senin rahmetine merdiven yapıyor, onunla çıkmak istiyorum diyor. Ümidimi bir merdiven yaptım, onu senin rahmetine dayadım, ona yükselmek istiyorum. تَعَذَمَنِ ذَنْب۪ي فَلَمَّا قَرَنْتُم۪ Günahım beni dağlar kadar büyük yaptı. Sana yaklaştığım şu anda cehennemi dolduracak bir cesamette kendimi hissediyorum. وَاَفْفِكَ Rabbi كَانَ اَفْفُكَ عَذَمًا Günahım beni bu kadar büyütse bile şafi diyoruz. Senin affın daha büyüktür. Benim günahım okyanus gibi olsa dahi senin affınla mukayese ettiğim zaman bir katre gibi kalır. اِنَّ رَحْمَتِي وَسِعَدْ şey Ayet ferman ediyor. Rahmetim her şeye vasidir, her şeyi hata edecek kadar geniştir. İşte bu mülahazayla sana teveccül ediyorum. Bin bir günahın yıkıp döktüğü perişan bir cemaat olarak Kadir gecesinde Mevla'nın huzuruna geldik. Teveccühümüzü şefağa kadar, hatta matla'il fecr ufkuna kadar temadü ettirelim diye bunları arz ettim. Perişaniyetimizi vücut iklimindeki ordunun silahları düşmana teslim ettiğini, bütün cephanelerin düşmanın eline geçtiğini, bütün mevzilerin düşman tarafından işgal edildiğini söylemekteki maksadım, sadece ve sadece melce ve mencemiz olan Allah tarafından kurtulursak, kurtulmamız mümkün olacağı hakikatini göstermek içindir. Cenab-ı Hak görmeye muvaffak kılsın. Ne kadar size konuşacağımı bilmiyorum. Bir de düşünüyorum yarın bahsetmeyi. Cuma, cumartesi de gelir miyim, gelmez miyim bilmiyorum. Fiili ve kavli nasibimin kesilmesi için de çok ciddi duadayım yani. Beni cemaate vazetmeden Allah kurtarsın diye duadayım. Fiili teşebbüsüme engeller var. Onları da bu anda çok azimliyim aşmaya çalışıyorum. Bunları yaparken de şunu düşündüm, 20 senedir vaaz yıkılmış bir kalbe bir taş koyamadım, mağmur edemedim, kimseye bir şey anlatamadım. Müşahedeme göre esasen, kahkahası ağlamasından daha çok insanlarda Hakk'a ait bir manayı taşıyan kalp göremedim. O kalbi paslı gördüm, o vicdanı paslı gördüm, müminin cennete gideceği bütün köprüler yıkılmış gördüm. Namaz kıldığı mescidi örümcekli gördüm, halıları kirli, lekeli gördüm, alnını da lekeli gördüm. Gözlerimde hakkı aşina bir belirti müşahede edemedim, kalbinde hakkı ifade eder bir duygu hissedemedim. Kimse verememiş demek, ben de 20 senedir konuştuğumu veremedim. Gönüller nefretle dolu, ağızlardan gıybet, nemmamlık, suizan ifade şeyler dökülüyor. Mü'min camide fakat şeytanın yanında. Resulullah'ın ifade ettiği gibi camileri tıklım tıklım doldururlar ama işlerinde bir tane mü'min yoktur. Namaz kılarlar ama Kur'an bir vadide, onlar da bir vadidedir. Yabancı Kur'an onların dilini, onlar da Kur'an'ın dilini anlamaz. Ben bu cemaata Kur'an'ı anlatamadım. Nefsime anlatamadığım kanaatı hazır oldu. Kendimi anlatsaydım anlayacaklardı. Allah şahit, bu bayramda size gelmemeyi düşünürken, her bayramda ben başkalarını anlatıp, kendi günahlarıma alayıp cemaati kendi halime alattım. Düşündüm bu bayramda biraz kendi günahlarıma yapayalnız Mevlam'la kalıp ağlayayım. Bir merasim olarak bu işe eda etmeden ben şahsen bıktım, usandım. Sahabi keyfiyetini ihraz edemeyen cemaatin, daha çok Ramazanlar görüp gördükleri gibi tekrar onu arkaya atıp, Yine kahkahalarıyla, yine çok sevimli olan dünyalarına dönüşleri, yine mevlayı i mütealleri yine Resul-i Ekrem'e sırt çevirişleri, yine Kur'an-ı Kerim'i anlamamada ısrar edişleri beni şahsen bıktırdı ve usandırdı. Ne zaman Kur'an'ın tedris edeceği mahfillerin teşekkül edeceğini, ne zaman onun manasını anlama mevzuunda dizlerin yırtılacağını, kafaların son son soklayacağını göreceğiz diye içimde bir his mütemadiyen beni tazlik etti olmayacak şeyi bir dalga halinde çok defa kalbime kadar geldi, gırtlağıma kadar yükseldi. Olmaz galiba bu cemaat dedim ben. Olursa işte bu kadar olur dedim. Sizi tahkir değil. Bu demek ki ben anlatamıyorum dedim. Demek ki benim hayatımda esasen kalbi hayat yok. Demek hayvaniyeti bırakamamış. Demek ki cismaniyeti aşamamış, rahmete teveccüh edememişim. Yoksa niçin gönüllerde mevceler hasıl olmasın? Niye insanlar Allah'a teveccüh etmesin? Niye devamlı Allah olan Allah'a devamlı kul olmasınlar? Niçin gecelerinin dudağında teheccüd, tebessümü olmasın? Niye gündüzleri beş vakit namaza serfiraz bulunmasın? Niçin seneler içinde aç durup, zaaf ve itiraf ve ifade ettikleri, Mevla'ya karşı işliklerini ifade ettikleri bir kısım günleri bulunmasın? Oroşlu günleri diyeceğimiz bir kısım günleri bulunmasın. İşte bütün bunlar, bu müdderuni hisler, belki şimdiye kadar elli defa beni sadece loş duvarların içinde, mahkeme duvarı gibi katı duvarların içinde, kendi hislerimle baş başa kalmaya zorladı. Bunu kasemle anlatırım size. Okumadan da, okutmadan da, vaaz nasihat etmeden de nefret ederek, lanet her şeye deyip bir kenara çekilme mevzunda bana karar verdirdi. Bir iki defa istifam da yırtıldı. Ya müftü tarafından ya başkası tarafından bu işten vazgeç denilir. Ben cemaatin karşısına çıkıp bir şey anlatmadan çahsen çok tedirgin ve rahatsızım. Ne yapalım diyen bir cemaat olmadıktan sonra, nasıl çalışalım diyen bir cemaat olmadıktan sonra, bu işe tam gönül verecek, ölecek, terleyecek, başka şeyler için terlediği kadar en az Allah'ın rızası için dahi terleyecek bir cemaat hasıl oluncaya kadar bu tedirginlik de devam edecektir. Değil insanların teveccüh etmesi, teveccüh edenlerin dahi kopup gidişi karşısında, gıybet cemaati haline gelişi karşısında, nemmamlık cemaati haline gelişi karşısında, suizan cemaati haline gelişi karşısında, insan sureti içinde yılan dili taşıyan, yılan siretleri haline gelişi karşısında harap olmadık tarafım kalmıyor esasen. Kaç defa yıkılışıma o vahşetzarın o harabe bir bülbülü zarı olarak ağlamış ferya etmiştir mevcut olanlar dahi, zincire girenler dahi, ipe dizilenler dahi kopup kopup giderlerse, yığın yığın kopuklar meydana gelirse, Allah'tan kopan kopuklar, Kur'an'dan kopan kopuklar, Resulullah'tan kopan kopuklar, bütün bu kopmalar içinde hala Allah'a karşı intizabının devam ettiğini zananlar, tahmin ediyorum ki siz de bunu hissettiğiniz zaman siz de dilgir ve rahatsız olacaksınız.